Arthur Schopenhauer seslendiren Rana Toka Mutlu olma sanatı ya da ödemonoloji Doktrin olarak hayat bilgiliğinin ödemonya ile aşağı yukarı eş anlamlı olması muhtemeldir. Ödemonya yani mutluluk, erdemlere anlamlı ve amaçlı bir hayat sürmeye dayalı mutlak mutluluk öğretisi. Ödemonya olabildiğince mutlu yaşamayı öğretebilir, daha doğrusu bu ödevi iki kısıtlama koyarak yerine getirebilir. Yani stoacı zihniyet ve makyabeli etkisi yaratmadan. Nitekim feragat ve yoksunluk yolu olan ilkinde bilgi sıradan insanı hesaba katar ve o da bu yolda kendi mutluluğunu arayamayacak kadar arzuyla doludur. İkincisinde yani kendi mutluluğuna geri kalan diğer herkesin mutluluğu pahasına ulaşmanın maksimi olan Mahkevelizm'de ise bunun için gereken akıl sıradan insanda öngörülebilir değildir. Şu halde Ödemonya'nın alanı Stoacalık'la Mahkevelizm arasında bir yerdedir. Gerçi her iki aşırı uçta daha kestirmedir. Fakat hedefe giden yolların başarısızlığa mahkum olduğu göz önünde bulundurulursa, ödemonya büyük bir feragatte bulunmadan ve kendini zapt etmeden, amaçları için olası araçları gözetmekten başka bir şey yapmayan diğerleri olmadan, nasıl olabildiğince mutlu yaşanabileceğini öğretir. En başta pozitif ve kusursuz bir mutluluğun imkansız olduğu önermesi yer alır. Oysa sadece nispeten daha az acı çekilen bir durum beklenmelidir. Bununla birlikte bu konudaki kavrayışımız hayatın izin verdiği mutluluğa erişmemize büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Üstelik bunun araçları sadece kısmi olarak bizim elimizde olsa bile gücümüz dahilinde olanlardır. Dahası bu da ikiye ayrılır. 1- Kendimize karşı davranışımıza ilişkin kurallar, 2. Başka insanlara karşı davranışımıza ilişkin kurallar. Bu iki maddeye ayırmadan önce hedef daha yakından belirlenebilir. Yani mümkün olduğu belirtilen insan mutluluğunun özünün ne olduğu ve bunun için neyin esas teşkil ettiği tartışılabilir. En başta neşeli bir mizac, mutlu bir ruh hali. Bunu acı ve sevinç kapasitesi belirler. Ama öncelikle yakından elintili ve neredeyse vazgeçilmez koşulu olan beden sağlığı. Üçüncüsü iç huzuru. Düşünmemekte hoş bir hayat vardır der Sofokles. Dördüncüsü dışsal şeyler. Çok küçük bir ölçü. Epikürün 1- Doğal ve gerekli, 2- Doğal ve gerekli olmayan, 3- Ne doğal ne de gerekli olan şeklindeki gruplandırmasıdır. Bu iki grupta sadece bütün bunların nasıl edinileceği öğretilmelidir. En iyisini her yerde doğa yapar. Yine de bize bağlı olan şeyler vardır. Bu hayat kurallarının sıralanmasıyla gerçekleşebilir. Fakat bu kurallar birbirini izlememeli, tam tersine her biri yine alt bölümlere ayrılan başlıklar altında toplanmalıdır. Bu zor bir şey ve ben de bu konuda herhangi bir ön çalışma bilmiyorum. Bu nedenle en iyisi bu tür kuralları ilk önce gelişi güzel bir şekilde alt alta yazmak ve bunları sonradan başlıklar altında toplayarak bölümlendirmek olacak. Deneyelim. Hayat kuralı no 1. Arkadya'da doğduk hepimiz. Şopenhauer burada Friedrich Schiller'in Arkadya'da doğdum ben de dizesiyle başlayan teslimiyet şiirine gönderme yapıyor. Başka bir deyişle dünyaya mutluluk ve zevk beklentisiyle dolu olarak adım atarız ve kader bizi hoyrak bir şekilde yakalayıp hiçbir şeyin bizim olmadığını, her şeyin ona ait olduğunu gösterene kadar bunu gerçekleştirmeye yönelik o aptalca umudu koruruz. Nitekim kader yalnızca sahip olduğumuz ve edindiğimiz bütün her şey üzerinde değil, aynı zamanda Kolumuz ve bacağımız, gözümüz ve kulağımız, hatta yüzümüzün ortasındaki burnumuz üzerinde bile tartışmasız bir hakka sahiptir. Sonra deneyim gelir ve mutlulukla zevkin bize uzaklarda bir illüzyon gösteren sal kuruntu, ızdırabın ve acınınsa gerçek olduğunu, illüzyona ve beklentiye ihtiyaç duymadan kendini duyurduğunu gösterir. Öğretisi yararlı olursa mutluluk ve zevk aramaktan vazgeçeriz. Ve acıdan da ızdıraptan da olabildiğince kaçınmaya dikkat ederiz. Aklı başında kişi, hoş olanın değil, acı vermeyenin peşindedir. Aristoteles Dünyadaki en iyi şeyin acısız, sakin, tahammül edilebilir bir varoluş olduğunu kabul ederiz. Böylece onun değerini biliriz ve bunu hayali zevklerin huzursuz özlemiyle ya da aslında tümüyle kaderin elinde olan belirsiz bir geleceğe ilişkin, Ürkek endişelerle mahvetmekten kaçınırız. İstediğimiz gibi mücadele etmeyi arzu ederiz. Ayrıca tüm hayat mevcudiyetin genişçe bir parçası ve bu bakımdan da hepten geçiciyken, insanın salt güvenli bir mevcudiyetin tadına varması için her daim gerekeni yapmaya çalışması nasıl aptalca olabilir ki? Hayat Kuralı No 2 Kıskançlıktan Kaçınmak Başkasının mutlu olması seni rahatsız ediyorsa asla mutlu olamazsın. Seneca Önünde ne çok kimsenin olduğunu görürsen ne çok kimsenin de arkanda olduğunu düşün. Seneca Hiçbir şey kıskançlık kadar uzlaşmasız ve acımasız değildir. Yine de kıskançlık uyandırmak için durmaksızın çaba harcarız. Hayat Kuralı No 3 Edinilmiş Karakter Kavranabilir ve ampirik karakterin yanında bu ikisinden farklı olarak üçüncü bir karakterden daha bahsetmek gerekir. İnsanın ancak hayatın içinde dünyadaki uğraşlarıyla kazandığı ve karakter sahibi olarak övülürken ya da karaktersiz olarak yerilirken söz konusu olduğu şekliyle edinilmiş karakter. Gerçi kavranabilirin tezahürü ancak ampirik karakter değişmediğinden ve her doğa fenomeni gibi kendi içinde tutarlı olduğundan, insanın kendine özdeş ve tutarlı geldiği, bu nedenle de deneyim ve düşünce yoluyla yapay olarak karakter edinmeyi gerekli görmediği sanılabilir. Fakat burada durum farklıdır ve insan hep aynı olsa da her zaman kendini anlamaz. Tam tersine asıl öz farkındalığını, Kısmen edininceye kadar kendini sıklıkla yanlış anlar. Salt doğal dürtü olarak ampirik karakter kendinde akıl dışıdır. Hatta kendini ifade edişi akıllı, kendini ifade edişi akılla ayrıca kesintiye uğratılır. Dahası insan ne kadar dirayet ve düşünce gücü sahibi ise o denli sık kesintiye uğratılır. Zira ifade biçimi tür karakteri olarak insanın payına ne düşmüşse, Arzuda da eylemde de mümkün olan ne ise her zaman onu yansıtır. Böylece insanın bireyselliği dolayısıyla sırf başkalarından istediği ve yapabildiği şeyler konusunda içgörü edinmesi zorlaşır. Kendinde farklı farklı insani amaçlara ve güçlere karşı doğuştan gelen bir yetenek bulur. Fakat bunun deneyim olmaksızın kendi bireyselliği içindeki farklı derecesinin farkına varamaz. Gerçi Salt kendi karakterine uygun çabalara yönelse bile, özellikle de belirli anlar ve ruh hallerinde ilkinin peşinden rahatça gitmek istediğinde büsbütün bastırılması gereken o zıt dolayısıyla da bağdaşmaz itkiyi hisseder. Dünya üzerindeki fiziki yolumuzun yüzey değil de her zaman sadece düz bir çizgi olmasından dolayı bir şeyi tutup ona sahip olmak istediğimizde hayattaki sayısız başka şeyden feragat ederek bunların sağından solundan geçip gitmek zorunda kalırız. Karar veremez de yanlarından geçip giderken bizi cezbeden her şeye panayıra giden çocuklar gibi el atarsak o zaman bu tersine bir çaba yani yol çizgimizi yüzeye dönüştürme çabası olur. Bundan sonra zikzaklar çizeriz, oradan oraya amaçsızca durup dururuz ve hiçbir şeye ulaşamayız. Ya da başka bir benzetme kullanmak gerekirse, Hobbes'un hukuk öğretisine göre doğal durumda herkesin her şeye hakkı vardır. Fakat salt bir şeyde hakkı yoktur. Yine de bu sonuncu durumda insan geri kalan her şey üzerindeki hakkından vazgeçerek, buna karşılık diğerleri de onun seçtiğiyle ilgili aynı şeyi yaparak, Belirli şeyler elde edilebilir. Farklı bütün taleplerden vazgeçip diğer her şeyden feragat ederek belirli bir çabanın, örneğin zevk, onur, zenginlik, bilim, sanat ya da erdemin peşinden ciddiyetle ve mutlulukla gidebilmemizin mümkün olduğu hayatta da bu böyledir. Bu nedenle salt, isteme ve yapabilme kendi içinde henüz yeterli değildir. Aynı zamanda insan ne istediğini bilmelidir ve ne yapabildiğini bilmelidir. Ancak bu şekilde karakter gösterebilir ve o zaman doğru bir şey yapabilir. Ampirik karakterin doğal tutarlılığına rağmen kişi bu noktaya ulaşmadan önce henüz bir karakterden yoksundur ve bütünü dikkate alındığında kendisine sadık kalması ve kendi yolunda ilerlemesi gerektiği halde içindeki kötü gücün çekimine kapılır. Böylece dümdüz değil, titrek, eğri bir çizgi çizecek, yalpalayacak, yolundan sapacak, geri dönecek, pişmanlık duyup acı çekecektir. Tüm bunlar insan için mümkün ve ulaşılabilir olan irili ufaklı pek çok şeyin onu beklediğini görmekle beraber bunlardan hangisinin sadece ona uygun ve onun tarafından gerçekleştirilebilir, hatta onun için zevkli olduğunu bilmemesinden kaynaklanır. Bu nedenle insan kendininkine değil sadece başkasının karakterine uygun olan, aslında kendini mutsuz hissedeceği, muhtemelen tahammül bile edemeyeceği konum ve koşullara kıskançlık duyacaktır. Zira nasıl ki balıklar suda, kuşlar havada, köstebek toprağın altında rahatsa, her insan da sadece kendine uygun atmosferde rahat eder. Nitekim saray havası da herkes için solunabilir değildir. Tüm bunlara ilişkin yeterince içgörü sahibi olmadığından bazısı çeşitli başarısız denemelerde bulunacak, kendi karakteriyle bilhassa mücadele edecek ama sonunda yine ona boyun eğecektir. Kendi doğasına karşı güçlükle elde ettiği şey ise ona zevk vermeyecektir. Bu şekilde kazandığı edinim ölü kalacak hatta etik bakımdan dolaysız bir güdüden değil, bir kavramdan, dogmadan kaynaklanan, kendi karakterine göre fazla asil kaçan eylem, peşi sıra bencilce bir pişmanlık getirecektir. İstemek öğretilemez. Başka karakterlerin boyun eğmeyen niteliğini ancak deneyim yoluyla ayrımsadığınız ana kadar bir insanı mizacını terk etmeye, davranış biçimini değiştirmeye, düşünce biçiminden caymaya ya da yeteneklerini geliştirmeye, Akılcı fikirlerle, rica ve yakarışlarla, misaller ve yüce gönüllülükle sevk edebileceğimize çocukça inandığımız gibi kendimiz hakkında da böyle hissederiz. Ne istediğimizi ve ne yapabileceğimizi önce deneyimden öğrenmek zorunda kalırız. O ana kadar bunu bilmeyiz. Karakterden yoksunuzdur ve dışarıdan gelen sert darbelerle çoğu zaman kendi yolumuza gerisin geri fırlatılmak zorunda kalırız. Nihayet öğrendiğimizde ise dünyada karakter denen şeye, edinilmiş karaktere erişmiş oluruz. Demek ki bu, bireyselliğe ilişkin olabildiğince eksiksiz bilgiden başka bir şey değildir. Bu, insanın kendi ampirik karakterinin değiştirilemez özelliklerine, zihinsel ve bedensel güçlerinin ölçüsüne ve yönüne, yani bireyselliğinin bütün güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin, soyut, Dolayısıyla da açık seçik bir bilgidir. Bu bizi kişiliğimizin önceleri kuralsız bir şekilde doğallaştırdığımız, kendi içinde değişmeyen rolünü şimdi ölçülü ve metodik olarak yerine getirme ve kaprislere, zafiyetlere sebebiyet veren boşlukları doldurma durumuna getirir. Bireysel doğamız aracılığıyla zaten gerekli olan davranış biçimini şimdi açıkça bilinçli, bizim için hep hazır nazır olan, Ruh halinin geçici etkisiyle ya da anın yarattığı izlenimle kendini hiç kaybetmeden, yolda karşılaşılan bir ayrıntının nahoşluğu ya da hoşluğuyla sekteye uğramadan, duraksamadan, yalpalamadan, çelişkide kalmadan, sanki sonradan edindiğimiz bir şeymişçesine ölçülü olarak yerine getirdiğimiz maksimlere oturttuk. Bundan böyle gerçekten de ne istediğimizi ve ne yapabileceğimizi görmek için acemiler gibi değerlendirme yapmayacağız. Denemelerde bulunmayacağız. El yordamıyla aranıp durmayacağız. Tam tersine kesin olarak bileceğiz. Her seçimde sırf genel önermeleri, tikel durumlara uygulayarak derhal kesin karara varacağız. İrademizi genelin içinde tanırız ve bütünü dikkate alındığında ona aykırı şeye tam olarak son vermek üzere ruh halimizin ya da dışsal taleplerin ayartmalarına kapılmayız. Yine aynı şekilde güçlü ve zayıf yanlarımızın türünü ve ölçüsünü de tanırız ve böylelikle kendimizi pek çok acıdan kurtarırız. Zira gerçekte insanın kendi güçlerini kullanmasından ve hissetmesinden başka hiçbir zevk yoktur ve en büyük acı insanın güce ihtiyaç duyduğunda yokluğunu hissetmesidir. Güçlü ve zayıf yanlarımızın nerede olduğunu araştırınca her şekilde yarar sağlamaya çalışmak için göze çarpan doğal yeteneklerimizi geliştireceğiz, kullanacağız ve hep uygun, geçerli oldukları yere yöneleceğiz. Fakat doğamız gereği yeteneğimizin az olduğu şeyler için çaba harcamaktan, bütünüyle ve kendimizi zapt ederek sakınacağız. Beceremediğimiz şeyi denemekten kaçınacağız. Sadece bu noktaya ulaşan kişi her zaman tam bir dirayetle tamamen kendisi olur ve kendinden ne beklenebileceğini bildiği için asla hayal kırıklığına uğramaz. Bunun sonucu olarak sık sık güçlü yanlarını hissetmenin sevincini yaşar. Zayıf yanlarının hatırlatılmasının acısını da nadiren deneyimler. Sonuncusu belki de en büyük ruhsal acıya sebebiyet veren onur kırıcı bir durumdur. Bu nedenle insan talihsizliğin kendi beceriksizliği ile apaçık yüzleşmeye çok daha iyi katlanabilir. Artık güçlü ve zayıf yanlarımızı büsbütün öğrendiğimize göre sahip olmadığımız güçleri göstermeyi de denemeyeceğiz. Bu tür bir gölge dövüşü nihayetinde hedefini ıskalayacağından düzmece iş görmeyeceğiz. Zira insan tümüyle iradesinin tezahüründen ibarettir. Dolayısıyla refleksiyondan hareketle insanın olduğundan başka türlü olmayı istemesinden daha yanlış bir şey olamaz. Zira bu, iradenin kendi kendisiyle dolaysız bir çelişkisi değildir. Başkalarının niteliklerini ve özelliklerini taklit etmek, başkalarının kıyafetlerini giymekten çok daha onur kırıcıdır. Zira bu, insanın kendi değersizliğine ilişkin yargının kendiliğinden ifade bulmasıdır. Kişinin düşünüş tarzını, ve her türlü yeteneğiyle bunların değiştirilebilir sınırlarını bilmesi, bu bakımdan kendinden olabildiğince memnuniyete erişmesinin en güvenli yoludur. Zira bizim için içsel ve dışsal koşullara ilişkin olarak değişmez zorunluluğun tam kesinliğinden daha etkili bir teselli yoktur. Başımıza gelen hiçbir kötülük, bizi bunun önlenebileceği koşulları düşünmekten daha fazla üzemez. Bu nedenle sükunetimiz açısından hiçbir şey, Bizim de meydana gelen kötülüğe iç ve dış koşulların çatışmasıyla çekildiğimizi kabul ettiğimiz olaylara gereklilik yönünden bakmaktan daha etkili değildir. Yani kadercilik. Aslında biz sırf ya başkaları üzerinde etkili olacağını ya da eşi benzeri görülmemiş bir çabayla kendimizi kışkırtmayı umduğumuz sürece sızlanırız ve öfke duyarız. Fakat çocuklar ve yetişkinler başka türlü olamayacağını açıkça gördüklerinde yetinmeyi çok iyi bilirler. Gemlemek zorundayız göğsümüzdeki yüreğimizi, Homeros, İlyada da geçer. İşe yaramadığını görene dek günlerce dehşet içinde tepinip mücadele eden, sonra da birdenbire boynunu sakince boyunduruğa doğru uzatan, kafese kapatılmış bir file benzeriz. Oğlu hayatta olduğu sürece yakarmalarıyla Yehova'yı sıkıştırıp ümitsizce hareket eden fakat oğlu ölür ölmez bunu bir daha aklına getirmeyen Kral Davut gibiyiz. Mutlular bazı şeylere nasıl katlanacağını bilmezken sayısız insan doğuştan sakatlık, sefalet, düşük sosyal statü, çirkinlik, elverişsiz mesken gibi sayısız kalıcı kötü duruma hiç aldırış etmeden katlanması ve kapanan eski bir yara gibi hiç hissetmemesi bundandır. Zira onlar iç ve dış sorunluluğun durumu değiştirecek bir şeye yer bırakmadığını bilirler. Hiçbir şey dış sorunlulukla açık seçik bilgi kadar sıkı sıkıya uzlaşmaz. İyi özelliklerimizi ve güçlü yanlarımızı olduğu gibi hatalarımızı ve zayıf yanlarımızı da açıkça gördüğümüzde hedefimizi buna göre belirleyip ulaşılamaz olanı kabullenmeliyiz. Kendi bireyselliğimize ilişkin bilgisizliğimizin, yanlış kibrin ve bundan kaynaklanan haddini bilmezliğin, kaçınılmaz sonucu olan tüm ızdırapların o en acısından, kendimizden duyduğumuz memnuniyetsizlikten, kişiliğimizin izin verdiği en güvenli şekilde böyle kurtuluruz. Ovidius'un şu dizeleri, salık verilen öz farkındalığın acı verici faslını kusursuz biçimde uygular. Göğsünü saran zincirleri kırıp sızlanmayı kesen kimse, ruhunun en büyük kurtarıcısıdır. Remedia Amoris, Ovidius. Gerçi hem gerçek etik için hem de dünya hayatı için çok da önemli olmayan, bununla birlikte ayrıntılı açıklaması kavranabilir ve ampirik karakterin yanında üçüncü bir tür olarak sıralanan, kendinde özgür, hatta her şeye kadir olarak nitelendirilecek iradenin tüm tezahürüyle zorunluluğa tabi olduğunu anlatabilmek için biraz ayrıntılı incelemek zorunda kaldığımız edinilmiş karakter hakkında bu kadarı yeter. Hayat Kuralı 4 İsteklerin Mülkiyetle ilişkisi Üzerine İnsan istemeyi aklından geçirmediği malların yokluğunu kesinlikle hissetmez. Bunlar olmaksızın da tümüyle memnundur. Öte yandan yüz kat daha fazlasına sahip bir başkası istediği şey onda olmadığı için kendini mutsuz hisseder. Herkes bu bakımdan da ulaşılması muhtemel şeylerin ufkuna sahiptir. İstekleri buraya kadar uzanır. Bu ufkun içinde yer alan herhangi bir nesne ulaşılabilir görünürse, insan kendini mutlu, baş gösteren zorluklar görüşünü kapattığı zamansa mutsuz hisseder. Bu görüş alanının dışında yer alan bir şeyin kişinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle zenginlerin büyük variyeti yoksulları huzursuz etmez ve öte yandan amacına ulaşmayan niyetler söz konusu olduğunda, Hali hazırda sahip oldukları da zenginleri avutmaz. Zenginlik deniz suyuna benzer, ne kadar içilirse o kadar susatır. Aynı şey şöhret için de geçerlidir. Kaybedilen servetin ya da refahın ardından ilk acıyı atlatır atlatmaz alışkanlığa bağlı ruh halimizden eskisinden çok da farklı olmaması, kaderin sahip olma sayımızı küçültmesinden hemen sonra. Bizim de isteklerimizin katsayısını büyük ölçüde azaltmamızdan ileri gelir. Fakat bu operasyon talihsiz bir kazada asıl acı verici olandır. Gerçekleştikten sonra acı giderek azalır, sonunda hissedilmez olur, yara kapanır. Tersine talihli bir durumdaysa isteklerimizin kompresörü yukarı doğru hareket eder ve isteklerimiz genleşir. Sevinç bundandır. Fakat o da bu operasyonun bütünüyle gerçekleşmesinden daha uzun sürmez. İsteklerimizin genişlemiş ölçüsüne alışırız ve aynı şekilde buna uygun olarak sahip olduklarımıza kayıtsızlaşırız. Homeros'un Odesasının 18. bölümünde şu dizelerle bağlanan pasaj bunu çok iyi anlatır. Yeryüzünde yürüyen ve soluk alan yaratıklar arasında insandan daha güçsüz bir yaratık beslemez ana toprak. Tanrılar ona sağlığını ve mutluluğunu bağışlar. Memnuniyetsizliğimizin kaynağı, isteklerin katsayısını yukarı çekme çabamız sürekli yenilenirken, bunu önleyen diğer katsayının hareketsizliğinde yatar. Hayat Kuralı No 5 Acının Doğal Bireysel Ölçüsü Bununla birlikte insanın acıdan kaçınamayıp birini diğeriyle bastırdığı ve eskisini bırakarak yenisini kendine çektiği yönündeki daha dikkatli bir bakışla her birey için özsel nitelikte olan acının ölçüsünün kendi doğası aracılığıyla kesin olarak belirlendiğinde ızdırabın biçimi ne kadar değişirse değişsin, Ölçüsünün ne boş ne de aşırı dolu olabileceğine ilişkin paradoksal ama tutarsız da olmayan hipoteze yönelebiliriz. Öyleyse kişinin ızdırabı ve esenliği dışarıdan değil ancak bu ölçüyle belirlenir. Fiziksel durum aracılığıyla değişik zamanlarda azalma ve çoğalma yaşayan, bütünü dikkate alındıysa da aynı kalan ve misaj denen şeyden farklı olmayan, daha doğrusu Platon'un devletinin ilk kitabında dile getirdiği üzere hafif ya da ağır hissedeceği bir araçtır bu. Büyük ızdırapların daha küçük olan diğerlerini hepten hissedilmez kıldığı ve tersine büyük ızdırapların yokluğunda en küçük dertlerin bile bizi üzüp canımızı sıktığı yönündeki o tanıdık deneyim bu hipotezi doğrulamaktadır aynı zamanda düşüncesinin bile bizi ürperttiği büyük bir mutsuzluk meydana geldiğinde, ilk acıyı atlatır atlatmaz ruh halimizin genel olarak değişmeden kaldığını ve tersine uzun zamandır beklenen bir mutluluğun meydana gelmesinin ardından kendimizi eskisine oranla genel ve sürekli olarak fark edilir derecede iyi ve rahat hissetmediğimizi öğretir. Bu değişikliklerin meydana geldiği an, Derin keder ya da pür neşeyle bizi alışılmadık derecede yoğun olarak duygulandırır fakat yanılsamaya dayandıklarından kısa süre sonra bunlardan ikisi de ortadan kalkar. Zira bunlar doğrudan mevcut hazın ya da acının üzerinde değil sadece öngörülen yeni bir geleceğin açığa çıkması üzerine meydana gelir. Sadece acının ve sevincin, gelecekten ödünç aldıklarıyla bu denli alışılmadık ölçüde yükseğe taşınabilirler, dolayısıyla uzun vadeli değillerdir. Farkındalıktaki gibi acı ya da esenlik duygusu içinde de çok büyük bir kısmın öznel olduğunu ortaya atan hipoteze kanıt olarak insanın neşesinin ya da gamının ilk bakışta dış koşullarla, zenginlik ya da sosyal statüyle belirlenmediği öne sürülebilir. Nitekim zenginler arasında olduğu kadar yoksullar arasında da pek çok neşeli simayla karşılaşırız. Dahası insanı intihara sürükleyen sebepler o kadar farklıdır ki her karakterle büyük olasılıkla o noktaya gelecek kadar büyük bir mutsuzluğu da insanı aynı şeye yapmaya teşvik etmeyebilecek az sayıda ufak şeyi de ileri sürmemiz mümkün olmaz. Keyfimizin ya da üzüntümüzün derecesi her zaman aynı olmuyorsa o zaman bu görüşe göre bunu dış koşulların değişmesine değil, iç koşulların yani fiziksel durumun değişmesine yoracağız. Zira ne zaman keyfimizde geçici olmakla birlikte gerçek hatta sevince varan bir artış olsa herhangi bir dış sebep olmadan ortaya çıkma eğilimi gösterir. Gerçi biz çoğu zaman acımızın sadece belirli bir dış bağıntıdan kaynaklandığını görürüz ve bir tek bunun aracılığıyla gözle görülür şekilde üzülüp sıkılırız. Bunun ortadan kalkması durumundaysa en büyük memnuniyetin gerçekleşeceğini düşünürüz. Tek başına bu yanılsamadır. Bütünü dikkate alındığında acımızın ve esenliğimizin ölçüsü bizim hipotezimize göre her bir an için öznel olarak belirlenir. Nitekim başka zaman dağınık halde bulunan tüm kötü sıvıları kendine çeken bir vezikül vücut için neyse keder içinde bu dış sebep aynı şekilde sadece odur. Varlığımızın özünde bulunan dolayısıyla da devredilemeyen acı bir süre boyunca ızdıraba ilişkin belirli bir dış sebep olmadan yüzlerce noktaya dağılmış durumdadır. Bütünüyle gözden kaçırdığımız şeyler üzerine yüzlerce küçük terslik ve tuhaflık biçiminde ortaya çıkar. Zira acı kapasitemiz başka zaman dağınık halde bulunan bütün ızdırabı tek bir noktada yoğunlaştıran o asıl musibetle dolmuştur. Bizi sıkıştırıp boğan büyük endişenin yükü nihayet mutlu bir sonla üzerimizden kalktığında yerini tüm malzemeleriyle önceden beri mevcut olan, Bununla birlikte kapasitesi kalmadığı için endişe halini alarak bilince çıkamamış bir diğerinin aldığına ilişkin gözlem de bunu doğrular. Nitekim bu yeni endişe malzemesi de karanlıkta kalmış, fark edilmemiş puslu bir karaltı olarak bilincin ufkunun en uç noktasında beklemiştir. Fakat şimdi burada yer açılınca hazırdaki bu malzeme derhal yakınlaşarak günün hakim endişesinin tahtını işgal etmiştir. Materyali ortadan kalkan öbür endişenin malzemesinden çok daha hafif de olsa onun görünüşteki büyüklüğüne erişecek ve günün asıl endişesi olarak tahta oturacaktır. Ölçüsüz sevinç de çok şiddetli acı da sadece aynı kişide bulunabilir. Zira her ikisi de karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır ve ayrıca ortaklaşa olarak da ruhun neşesine bağlıdır. Az önce bulguladığımız gibi her ikisi de mevcut duruma bakarak değil, geleceğe dair öngörüde bulunarak üretilir. Fakat acı hayat için özsel niteliktedir ve yoğunluğu özlenin doğası aracılığıyla belirlenir. Dışsal olmaları nedeniyle ani değişikliklerin acının yoğunluğunu değiştirmemeleri bu yüzdendir. Hal böyleyken aşırı sevinç ya da acı her zaman bir yanılgıya ve kuruntuya dayanır. Sonuç olarak duygu durumunun her iki yöndeki aşırı geriliminden içgörüyle kaçınılabilir. Ölçüsüz sevinç, hayatta bulunması hiç mümkün olmayacak bir şeyi bulmuş olma kuruntusuna dayanır. Acı veren, sürekli yeniden doğuran arzuların ya da endişelerin daimi olarak tatmin edilebileceği kuruntusuna. İnsan bu tür her kuruntudan ileride kaçınılmaz olarak vazgeçmek, kuruntu ortadan kalktığında da bunu sevincine neden olan şey kadar derin acıyla ödemek zorunda kalır. Bu bakımdan kuruntu, kişinin yalnızca düşünerek inebileceği, dolayısıyla da kaçınması gereken bir tepeye benzer. Her ani aşırı acı da tam da böyle bir yükseklikten düşüştür. Kuruntunun ortadan kalkmasıdır ve dolayısıyla da ona bağlıdır. İnsan şeyleri her zaman bütün olarak ve kendi bağlamlarında net bir şekilde görmeye cesaret edebilseydi ve onlara görmeyi arzu ettiği renkleri atfetmekten kararlı bir şekilde kaçınabilseydi, sonuç olarak ikisinden de kaçınırdı. Stuaca etik, esas duygu durumunu her türlü kuruntudan ve sonuçlarından kurtarmanın ve bunun yerine ona sarsılmaz bir itidal kazandırmanın peşindedir. Horatius'un ünlü odu bu içgörüyle doludur. Zor zamanlarda itidalini korumayı, güzel anlarda da aşırı sevincini dizginlemeyi hatırla, Horatius. Fakat ızdırabın hayat için özel nitelikte olduğu ve bu nedenle bize dışarıdan akın etmediği, aksine herkesin onun kurumaz kaynağını kendi içinde taşıdığı yolundaki karşılaştırılabilir bir bilginin acı ilacını içmeyi çoğunlukla reddederiz. Daha ziyade bizden hiç eksik olmayan acıya daima ayrı bir dışsal neden, adeta bir bahane ararız. Tıpkı efendi sahibi olmak için özgür insanın kendine put yaratması gibi. Zira yorulmaksızın arzudan arzuya koşarız ve elde ettiğimiz her tatmin vaat ettiği kadar bizi tatmin etmeyip, çok geçmeden utanılısı bir yanılgı olarak belirdiğinde, Danaos kızlarının fıçısına Su doldurduğumuzu fark etmeden sürekli yeni arzulara koşarız. Lucretius'tan alıntı Ne değerli oluyor elde edemediklerimiz? Bir kere de elde ettik mi başka şeye yöneliyor tutku. Dinmez onulmaz bir susuzlukla bağlıyız yaşama. Bu böyle ya sonsuza dek gider ya da daha nadir olmakla birlikte gerçekleşmeyen ve yine de vazgeçemediğimiz bir arzuyla karşılaşmamıza kadar belli bir karakter gücünü gerektirir. İşte o zaman deyim yerindeyse aradığımız şeyi buluruz. Yani acılarımızın kaynağı olarak kendi varlığımız yerine her an suçlayabileceğimiz ve acı çekmenin bu varoluş için özsel nitelikte gerçek tatminin ise imkansız olduğu bilgisinden yeniden uzaklaşmak kaydıyla Kaderimize küseceğimiz fakat karşılığında varoluşumuzla barışacağımız bir şeydir bu. Bu son gelişme biçiminin etkisi biraz melankolik bir ruh halidir. Tek bir büyük acının sürekli olarak çekilmesi, bunun sonucunda daha küçük tüm acıların ya da sevinçlerin önemsenmemesidir. Çok daha alışıldık olan sürekli başka başka hayaletleri kovalamaktan daha saygın bir olgudur bu. Hayatın Kuralı No. 6 İnsan yapabileceklerini isteyerek yapmalı ve çekmesi gereken acıyı isteyerek çekmelidir. İstediğimiz gibi yaşamamalıyız, yaşayabileceğimiz gibi yaşamalıyız. Antik Yunan şairlerinden vecizeler. Hayatın Kuralı No. 7 Bir işe gelişmeden önce enine boyuna düşünmelidir. Fakat iş olduktan ve sonuç beklenmeye başlandıktan sonra, Olası tehlikeleri tekrar tekrar düşünerek korkuya kapılmamalıdır. Tersine, kendini artık bu işten tümüyle kurtarmalı, zamanında her şeyi enine boyuna tartmış olduğuna inanıp kendini yatıştırarak düşünme faslını kapatmalıdır. Yine de kötü sonuç alınırsa her şey rastlantıya ve hataya tabi olduğu içindir. Hayat Kuralı No 8 Çemberini daraltmak için mutsuzluğa daha az verilir. Az olan mutlu eder gibi. Hayat Kuralı No. 9 Aklı başında kişi hoş olanın değil acı vermeyenin peşindedir. Hayat Kuralı No. 10 Her şeye boyun eğdirmek istiyorsan akla boyun eğ, dersen Eka. Hayat Kuralı No. 11 bir talihsizlik gerçekleşip de elimizden bir şey gelmediğinde her şeyin başka türlü olabileceği fikriyle kendimizi şımartamayız. Tıpkı kral Davut ve tutsak filler gibi, aksi takdirde insan Terentius olur. Fakat bunun tersi kendimizi terbiye etmek suretiyle bir başka sefere bizi daha temkinli kılma faydası sağlar. Terentius kendi kendinin işkencecisidir. Hayat Kuralı No. 12 Güven üzerine Güven açısından Seneca'nın 105. mektubu. Fakat hiçbir şey insanın dikkat çekmeyecek şekilde davranması ve başkalarıyla çok az, kendiyle ise bol bol konuşması kadar fayda sağlamaz. Sohbetin baştan çıkarıcı bir yanı vardır. Gizlice sokulup yanaşır ve sarhoşluktan ya da aşktan farksız şekilde sırları açığa çıkartır. Hiç kimse duyduğu şeyi kendinden saklamaz, hiç kimse duyduğu kadarını söylemez. Meseleyi kendine saklamayan biri meselenin sahibini de kendine saklamayacaktır. Her insanın ona ne kadar güveniliyorsa o kadar güvendiği biri vardır. Gevezeliğine gen vurup bir insanın kulağıyla yetinse bile nihayetinde yine de insanları bilgilendirecektir. Böylece sır olan bir şey genel sohbetin konusu olacaktır. Hayat Kuralı No. 13 İnsan neşeli ise neşeli olmak için her açıdan nedeni olup olmadığını düşünerek kendinden izin istemez. Neşeden başka hiçbir şey kendi ödülünden daha emin olamaz. Zira onda ödül ve eylem birdir. Hiçbir şey onun yerini başka şeyler gibi güvenle ve tümüyle alamaz. Zengin, genç, güzel, onurlu bir insanın mutluluğu hakkında yargıda bulunulacak olsa, neşeli olup olmadığı tartışma götürür. Oysa insan neşeli ise, genç yaşlı fakir zengin olup olmadığının bir önemi yoktur. Mutludur. Bu nedenle, ne zaman olursa olsun neşeye kapı açmalıyız. Zira neşe asla uygunsuz bir zamanda gelmez. Neşeli olmak için, nedenimizin olup olmadığını düşünerek ya da bizi ciddi düşüncelerimizden ve yoğun endişelerimizden uzaklaştırmasın diye kapıdan içeri girişine izin vermekte tereddüt etmek yersizdir. Bunlar sayesinde düzelttiklerimiz son derece belirsizdir. Buna karşılık neşe en güvenli kazançtır. Ayrıca sadece mevcut an için değerli olduğundan gerçekliği iki sonsuz zaman arasında, Bölünmez bir mevcudiyet biçiminde olan varlık içinde en yüce servettir. Şu halde Neşe diğer her şeyin yerini alabilecek ama başka hiçbir şeyin onun yerini alamayacağı bir servetse, o zaman bu serveti edinmeyi başka her şeyin üstünde tutmamız gerekir. Bu arada hiçbir şeyin keyfe dışsal mutluluklardan daha az, sağlıktan da daha fazla katkıda bulunmadığı kesindir. Bu nedenle sağlığı her şeyin üstünde tutmalıyız. Ve doruk noktası neşe olan tam sağlığın o yüksek derecesini korumak için çaba sarf etmeliyiz. Bu noktaya ulaşmak için tüm aşırılıklardan kaçınmak gerekir. Bütün şiddetli ve sevimsiz heyecanlardan da, büyük ve süre gelen zihinsel çabalardan da kaçınmalıdır. Nihayet her gün en az 2 saat açık havada hızlı hızlı hareket etmelidir. Hayat Kuralı No. 14 Hayat bilgeliğinin büyük bir kısmının biri diğerini mahvetmesin diye dikkatimizi kısmen mevcut ana, kısmen de geleceğe bahşettiğimiz doğru orana dayandığı söylenebilir. Bazıları gamsızlar fazlasıyla mevcut anda, bazıları da korkaklar ve tedirginler fazlasıyla gelecekte yaşarlar. Ölçüyü tutturanlarsa nadirdir. Azimle sırf gelecekte yaşayanlar, hep ileriye bakanlar ve yaklaşan şeylere en başta da asıl mutluluğu getirecek olanlara, sabırsızlıkla koşanlar, mevcut anın tadını çıkartmadan ve farkına varmadan geçip gitmesine izin verenler, hepsi de önünde ipe bağlı saman demeti oldukça adımlarını hızlandıran İtalyan eşyene benzerler. Öğlene kadar daima sadece geçici olarak yaşarlar. Mevcut anın huzuru olsa olsa hem varlığı hem de zamanlaması kesin olan sıkıntılarla bozulabilir. Fakat bunlar pek azdır. Zira ya sadece o da bir ihtimal mümkündürler ya da kesindirler. Fakat zamanlamaları belirsizdir. Örneğin ölüm. Bu iki özelliğe sahipsek huzurlu hiçbir anımız olmaz. Kesin olmayan ya da belirsiz olan sıkıntıların bütün hayatımızın huzurunu kaçırmaması için bunları ya hiç olmayacakmış gibi ya da kesinlikle şimdi olmayacakmış gibi görmeye kendimizi alıştırmamız gerekir. Hayat Kuralı No. 15 Hayatın yaşattığı bütün aksaklıklarda sakin kalan bir adam hayatın olası sıkıntılarının ne kadar çok ve çeşitli olduğunu bildiğini ve dolayısıyla da mevcut sıkıntıyı olabileceklerin çok küçük bir parçası olarak gördüğünü belli eder. Ve tersine bu sonuncuyu bilen ve dikkate alan kişi daima sakin kalır. O zaman yeter ki sonu iyi bitsin. Hayat Kuralı No. 16 Tüm mutluluk ve zevkler negatif, acıysa pozitif nitelikte olduğundan hayat zevk alacak bir şey değil, atlatılacak, savuşturulacak bir şeydir. Bu yüzden hayat geçirilir, hayat tamamlanır, atlatmaya bakmalıdır. Bulunabilecek en şanslı ikramiyeye konan kişi hayatını çok büyük fiziksel ya da ruhsal acılar olmaksızın geçirendir. Yoksa en büyük sevinç ve zevklerin nasip olduğu kişi değildir. Bir hayat hikayesinin mutluluğunu bunlara göre ölçmek isteyen insan son derece yanlış bir ölçüde sahiptir. Zira sevinçler negatiftir. Mutluluk verici oldukları fikri kıskançlığı besleyen bir kuruntudur. Zira pozitif algılanmazlar. Oysa acılar o şekilde algılanırlar. ile hayatın mutluluğunun ölçütüdürler. Burada söylenenlerden zevkin sırf olası bile olsa acı aracılığıyla elde edilemeyeceği sonucu çıkar. Çünkü aksi takdirde negatif ve bu nedenle de kuruntulu olacak bir şeyin bedeli pozitif ve gerçek bir şeyle karşılanmış olur. Tersine acıdan kurtulmak için zevki feda etmek kazançtır. Aynı nedenle her iki durumda da acının zevkten sonra mı önce mi geldiğinin önemi yoktur. Aklı başında kişi hoş olanın değil acı vermeyenin peşindedir. Çocukken özümsediğimiz ve ancak sonraları kurtulduğumuz en büyük kuruntulardan biri hayatın ampirik değerinin onun zevklerinde yattığı, pozitif olarak mutluluk veren sevinçlerin ve zenginliklerin var olduğudur. İnsan bunları elde etmenin peşine düşer. Ta ki hayal kırıklığı çok geç kalıp da biz gerçekten var olmayan mutluluk ve zevkin peşinde koşarken gerçekten de var olan acı, ızdırap, hastalık, endişe ve daha binlercesiyle karşılaşana dek. Bunun yerine pozitif güzelliklerin bir kuruntu, pozitif acılarınsa gerçek olduğunun erken farkına varsaydık, bunlardan uzak kalıp kaçınmaya dikkat ederdik. Nitekim Aristoteles'e göre aklı başında kişi hoş olanın değil acı vermeyenin peşindedir. Diken batar diye gül mü toplamayalım? Burada kinizmin temel fikri de açığa çıkıyor gibi görünmektedir. Zira kinikleri tüm zevkleri bir kenara atmaya iten şey bunlarla yakından uzaktan ilgili acı fikri değilse nedir? Zevk almaya çalışmaktansa acıdan kaçınmak onlara çok daha önemli gelmektedir. Kinikler zevkin negatif acınınsa pozitif oluşuna ilişkin aperçodan derinden etkilenmişlerdi ve insanı acıya çeken tuzak gibi gördükleri zevkleri kasten ve tamamen bir kenara atmak suretiyle acıdan kaçınmak için kararlı bir şekilde her şeyi yaparlardı. Ayrıca bununla bağlantılı olarak insanların hayatının iki ana yüzü vardır. Bir öznel iç yüz ve bir nesnel dış yüz. Öznel iç yüz, refah ve sıkıntı, sevinç ve acıyla ilgilidir. Bu noktada neye bağlı kalmanız gerektiğini belirtmiştik. Isırapların derecesinin ve sayısının olabildiğince az olması burada ulaşılabilecek en üst noktadır. Bu pasif yüzdür. Nesnel dış yüz, yaşayış biçimimizi gösteren imgedir. Rolümüzü yerine getirme tarzımızı gösterir. Erdem, kahramanlık, ruhsal kazanımlar burada yer alır. Bu aktif kısımdır. Burada bir insanla diğer arasındaki fark... Tek ayrılığın biraz daha fazla ya da daha az acı olduğu öbür yüzdekinden sonsuz derecede büyüktür. Bu nedenle hayatımızın bu nesnel yüzü asıl ilgi odağımız olmalıdır. Oysa çoğunlukla odak öbürüdür. Eylemlerimiz tam da bu nesnel, dışsal olarak kendini gösteren yüzde yer aldığından, Yunanlılar erdemi ve ona ilişkin şeyleri hayatın güzel görünen tarafı olarak tanımlamışlardı. İşte tam da sadece bu kısımda insandan insana büyük farklar olduğundan burada ilk sırayı alan kişi bile o ilk tarafta geri kalan herkesle tümüyle aynı durumdadır. Pozitif mutluluk onun içinde yoktur. Oysa pozitif acı vardır. Diğer herkes için olduğu gibi. Sana görünen defne çelengi mutluluktan çok acının işareti. Johann Wolfgang von Goethe Hayat Kuralı No. 17 Refahımız ve sıkıntılarımız, umutlarımız ve korkularımızla ilgili bütün her şeyde hayal gücümüzü dizginlememiz gerekir. İnsan olası mutlu rastlantıları ve bunların sonuçlarını hayalinde canlandırsa gerçekliği daha zeksis hale getirir. Boş hayaller kurar ve sonra da hayal kırıklığı yaşayarak bunları pahalıya öder. Fakat olası talihsizliklerin hayalde canlandırılmasının sonuçları daha da kötüdür. Gracia'nın söylediği gibi hayal gücünü bizim çirkin celladımıza dönüştürebilir. Aslında uğursuz karanlık hayallere ilişkin motifler belli bir mesafeden ele alınsa ve özgür iradeyle seçilse belki daha iyi olurdu. Zira rüyadan uyandığınızda her şeyin uydurmacadan ibaret olduğunu derhal bilirdik ve bu, Uzak ama olası talihsizliklere ilişkin bir uyarı niteliği taşırdı. Her ne kadar yararlı olabilecekse de hayal gücümüz bir tek bu tür şeylerle uğraşma eğiliminde değildir. bütün yararsız şekilde boş hayaller de kurar. Buna karşılık herhangi bir talihsizlik bizi gerçekten tehdit ettiğinde hayal gücü sık sık bunu canlandırmakla meşgul olur. Meseleyi sürekli büyütür, yakınlaştırır ve olduğundan daha korkunç hale getirir. Güzel bir rüyadan olduğu gibi böyle bir rüyadan uyanmakla silkinip kendimizi kurtaramayız. Gerçeklik bu rüyayı hemen çürütür. Bizse olasılık dahilindekileri kadere bırakırız. Karanlık hayallerden uyanırken böyle olmaz. Burada meselenin olabilirlik derecesine ilişkin ölçütten yoksunuzdur. Onları kendimize yaklaştırmışızdır. Önümüzde durmaktadırlar. Olabilirlikleri çoğunlukla kesindir. Bizim için olasılık haline gelirler ve büyük korku çekeriz. Refahımız ve sıkıntılarımızla ilgili şeyleri salt kavramlarla ve soyut olarak hareket eden yargı gücüyle sade ve soğukkanlı düşünüşle ele almamız gerekir. Hayal gücü bunlara yaklaşmamalıdır. Zira yargıda bulunamaz. Bize bir imge gösterir ve bu da ruh halini daha da işe yaramaz ve çoğunlukla da rahatsızlık verecek şekilde harekete geçirir. Demek ki hayal gücü dizginlenecek. Hayat kuralı No 18. Hiçbir ani durum karşısında büyük coşkuya da büyük kedere de izin vermemek. Çünkü şeylerin değişebilirliği durumu her an tümüyle yeniden şekillenebilir. Buna karşılık mevcut anın tadını hep olabildiğince neşeyle çıkarmalıdır. Bu hayat bilgeliğidir. Oysa çoğu zaman tam tersini yaparız. Gelecek için yaptığımız planlar ve duyduğumuz endişeler ya da geçmişe özlem bizi durmaksızın meşgul eder. Mevcut an neredeyse hiçbir zaman hiçbir şey ile dikkat çekmez ve ihmal edilir. Yine de kesin olan bir tek odur. Buna karşılık gelecek hatta geçmiş bile neredeyse her zaman düşündüğümüzden farklıdır. Böylece tüm hayat boyu kendimizi aldatırız. Gerçi ödemonya için gayet iyidir bu çünkü ancak daha ciddi bir felsefe geçmişi aramanın her zaman gelecek için endişelenmenin çoğu zaman işe yaramaz olmasını sağlayabilir. O halde mutluluğumuzun sahnesi mevcut andadır. Bununla birlikte bu mevcut an her an geçmişe dönüşür ve o zaman da sanki hiç olmamış gibi önemsizleşir. Peki ama mutluluğumuzun yeri neresidir? Hayat Kuralı No. 19 Öfke ya da nefreti kelimelerle ya da tavırlarla göstermek yararsızdır, tehlikelidir, akıllıca değildir, gülünçtür, bayağıdır. O halde öfke ya da nefreti eylemlerden başka şekilde kesinlikle göstermemelidir. İnsan ilkinden tümüyle kaçındığında ikincisini o denli kusursuz yapabilecektir. Hayat Kuralı No. 20 Hayatın bizi ilgilendiren meseleleri dağınık, bölük pörçük, birbiriyle ilintisiz, en keskin zıtlık içinde, bizim meselimizden olmaktan başka bir ortaklık taşımadan ortaya çıktıklarından ve karma karışık olduklarından onlar üzerine düşünüşümüzün ve endişe edişimizin de aynı şekilde bölük pörçük olması gerekir ki bunlarla uyum içinde olsun. Demek oluyor ki soyutlayabilmeliyiz. Her meseleyi ona ait olan zamanda düşünmeli, yerine getirmeli, tadını çıkartmalı, ona katlanmalı, diğer her şeyle ilgili olarak endişelenmeyi bir kenara bırakmalıyız. Adeta düşüncelerimizin çekmeceleri olmalıdır ki birini açtığımızda diğerlerini kapayalım. O zaman yoğun bir endişe mevcut andan alacağımız en küçük zevki mahvedip bütün huzurumuzu kaçıramaz ve bir düşünce diğerini bastıramaz. Büyük bir mesele için duyulan endişe her an yüzlerce küçük mesele için duyulan endişeyi değiştirmeyecektir vesaire. Başka pek çok meselede olduğu gibi burada da öz kısıtlama uygulamak gerekir. Her insanın dışarıdan pek çok büyük kısıtlamaya maruz kaldığı, bu nedenle kısıtlamalardan yoksun bir hayatın mümkün olmadığı, oysa doğru yerde uygulanan küçük bir öz kısıtlamanın, Sonradan dışarıdan gelebilecek pek çok kısıtlamayı önleyeceği yönündeki kanaatimizi bu noktada güçlendirmek durumundayız. Tıpkı merkeze yakın bir dairenin küçük bir kesitinin en dış çevredeki genellikle 100 kat daha büyük olana denk ve eşit gelmesi gibi. Dışarıdan gelen kısıtlamalardan kaçmamızı öz kısıtlamadan başka hiçbir şey sağlayamaz. Kaldı ki öz kısıtlama her zaman bizim kontrolümüzün altındadır ve aşırı bir durum söz konusu olduğunda ya da doğamızın en hassas noktasına denk geldiğinde azaltılabilir. Oysa dışarıdan gelen kısıtlama saygısızca ve aldırışsızca acımasızdır. Bu yüzden onu bunlarla önlemek rahatlatıcı olur. Hayat Kuralı No 21 Ödemonolojinin ilk önermesi bu ifadenin bir örtmece olduğu ve mutlu yaşamanın yalnızca olabildiğince az mutsuz ya da kısaca katlanılabilir bir hayat anlamına gelebileceğidir. Aristoteles'in önermesindeki gerçek hayat bilgeliğinin temelinin hayatın zevk ve güzellikleriyle hiç ilgilenmeden sayısız kötülüklerinden mümkün olduğu kadar kaçınmaya dikkat etmekte yattığı ileri sürülebilir. Aksi takdirde Voltaire'in mutluluk bir rüyadır, acıysa gerçek şeklindeki önermesi yanlış olur ki aslında doğrudur. Çoğu talessizlik iyimserlikle desteklenen cehaletten kaynaklanır. Genç bir adam dünyanın zevk almak için yaratılmış bir mutluluk yeri olduğuna, oysa burada yalnızca onu arama becerisinden yoksun olanların yaşadığına inanır. Bu noktada romanlar, şiirler ve dünyanın her zaman her yerde dış görünüşe verdiği riyakarca önem bunu destekler. O andan itibaren hayatı doğal olarak pozitif zevklerden oluşan pozitif mutluluğun peşinde koşmakla geçer. Hayatı pozitif mutluluğa ve zevke yönelik olduğundan hedefi haline geldiği talihsizlik tehlikesini üstlenmelidir. Var olmayan bir yaban avına çıkmak, bu genç adamı doğal olarak son derece gerçek ve pozitif talihsizliğe sürükler. Buna karşılık bu hayat bilgeliğinin yolu acı ve yoksunluk gerçek ve pozitifken tüm mutluluğun ve zevkin doğasının yalnızca negatif nitelikte olduğu inancından geçer. Bundan böyle tüm hayat planı acıdan kaçınmaya ve yoksunluktan uzaklaşmaya yönelik olur ve bu konuda bir şeyler yapılabilir. Tabi ancak plan pozitif mutluluk kuruntusuna yönelik çabalarla mahvedilmediğinde. Gönül yakınlıklarındaki mitlerin temel maksimi bunu doğrular. O aptal hayatın zevklerinin peşinde koşar ve kendini kandırılmış hisseder. Zira kaçınmak istediği kötülükler son derece gerçektir. Nitekim bunlardan uzaklaşır ve gereksiz bazı zevklerden vazgeçer. Böylece hiçbiri kaybolmamış olur. Zira bütün zevkler kuruntudur. Ne de olsa evden kaçırılmış zevkler için yaz tutmak önemsiz ve gülünç bir şey olurdu. Kötülüklerden kurtulmak isteyen her zaman ne istediğini bilir, sahip olduğundan daha iyisini isteyen bakar kördür. Johann Wolfgang von Goethe, Gönül Yakınlıkları 1. Kısım Hayat Kuralı No. 22 Pilatus şöyle der Hayat zar atmaya benzer. Zar ihtiyaç duyduğun şekilde düşmezse rastlantının sunduğunu sanat düzeltmek zorunda kalır. Yaklaşık olarak böyledir. Benzer bir teşbih de şudur. Hayat satranca benzer. İkisi içinde plan yaparız fakat bu satrançta rakibin, hayatta da kaderin kendi istediğini yapma şartına bağlı kalır. Bu şekilde yapılan değişiklikler genellikle o kadar önemlidir ki, Planımız uygulamada kimi ana hatlarıyla tanınmaz hale gelir. Hayat Kuralı No. 23 Ömre Dair Hayatın ilk yarısını ikincisinin yanında pek çok avantaja sahip olsa da talihsiz kılan şey hayatta muhakkak karşılaşılacağı varsayımından hareketle mutluluk arayışına çıkmaktır. Durmaksızın kırılan umudun ve memnuniyetsizliğin kaynağı budur. Hevesle seçtiğimiz figürler arasında hayalini kurduğumuz belirsiz bir mutluluğun aldatıcı imgeleri gözlerimizin önünden geçer ve biz bunların aslını boş yere ararız. Hayatın ikinci yarısında sürekli tatmin bulmayan mutluluk arzusunun yerini talihsizlik endişesi alır. Buna bir çıkış yolu bulmak objektif olarak yine de mümkündür. Nihayet artık varsayımdan kurtulmuşuzdur. Sadece huzur ararız ve olabilecek en acısız hayatı isteriz ki, bu ilkinden önemli ölçüde daha memnuniyet verici bir durum olabilir. Zira ikinci yarının sıkıntılarına ağır basan, ulaşılabilir bir şeyi arzu etmektedir. Hayat Kuralı No. 24 Bizden koparılmış olsalar, sahip olduklarımızı nasıl göreceğimizi tam da kendi gözlerimizle görmeye çalışmalıyız. Mal, mülk, sağlık, dostlar, sevgili, karı ve çocuk ya da işte her neyse. Değerlerini çoğu zaman onları kaybettikten sonra hissederiz. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek sahip olmak ilk etapta bizi doğrudan doğruya daha da mutlu eder. İkinci olarak da kaybın kesinlikle önüne geçeriz. Malımızı tehlikeye atmayız, dostlarımızı öfkelendirmeyiz, karılarımızın sadakatini sınamayız. Çocuklarımızın sağlığını gözetiriz vesaire. Sahip olmadığımız şeylere bakarken benim olsaydı nasıl olurdu diye düşünme eğilimindeyizdir ve işte böylece yokluğu hissederiz. Oysa bunun yerine sahip olduğumuz şeyler için sık sık şunu düşünmemiz gerekir. Bunu kaybetsem ne olurdu? Hayat Kuralı No. 25 Arzularımıza hedef koymak, ihtiraslarımızı dizginlemek, Öfkemize hakim olmak, insanın arzu ettiği şeylerin son derece küçük bir kısmının ulaşılabilir ve pek çok kötülüğün kaçınılmaz olduğunu hatırda tutmak. Bu şekilde katlanıp vazgeçebiliriz. Kaldı ki en büyük servete ve en büyük güce sahip olduğumuzda kendimizi yoksul hissederiz. Yaptığın işin arasında hep oku ve bilgi insanlara danış. Hayatı nasıl kolayca idare edebilirsin? Hırs daima muhtaç olan sana işkence etmesin. Az da olsa faydalı şeyler için korku ve umut da olsun diye. Horatius Hayat Kuralı No. 26 Bizden daha iyi görünenlerden ise daha kötü durumda olanları gözlemleyin. Asıl kötülüğümüz için başkalarının çok daha büyük acılar çektiğini gözlemlemekten daha etkili bir teselli yoktur. Bizimle aynı durumda olan dert ortaklarıyla ilgilenmenin yanı sıra. Hayat Kuralı No. 27 Ömre Dair Yaşlılıktaki sevinç, yoksunluğuna acımak ve bazı zevklerden mahrum olunduğu için üzüntü duymak bir yanılgıdır. Her türlü zevk görecelidir. Bir ihtiyacı tatmin etmekten, gidermekten ibarettir. İhtiyacın ortadan kalkmasıyla zevkin de yok olması, İnsanın doyduktan sonra yemeye devam edememesi ya da uykusunu aldığı bir gecenin ardından daha fazla uyuyamaması kadar az acınası bir durumdur. Platon'un devletinde kadınlara yönelik arzu, nihayet dindiği için mutlu geçtiğini belirttiği yaşlılık konusundaki tahmini çok daha doğrudur. Rahatlık ve güvenlik yaşlılığın asıl ihtiyacıdır. Yaşlılıkta bu yüzden her şeyden önce para sevilir. Eksilen güçlerin yerine. Yanı sıra aşkın zevklerinin yerine yemek yemenin zevki geçer. Görme, seyahat etme ve öğrenme ihtiyacının yerini öğretme ve konuşma ihtiyacı alır. Fakat çalışma, müzik hatta tiyatro sevgisini koruma yaşlı insan için bir mutluluktur. Hayat Kuralı No. 28 Epikür'ün Önermesi Doğaya göre zenginlik sınırlıdır ve elde edilmesi kolaydır. Boş fikirlerin süslediği zenginlik sonsuzlukta ufalanır. Bazı ihtiyaçlar doğal ve gereklidir. Bazıları doğal ve gerekli değildir. Bazıları ne doğaldır ne de gereklidir. Hayat kuralı no 29. Faal olmak, bir şeyler yapmak, hatta bir şey öğrenmek bile insanın mutluluğu için gereklidir. İnsan güçlerini faaliyete geçirmek ve bu faaliyetlerin başarısını bir şekilde algılamak ister. Belki de bu, güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine kefalet ettiği içindir. Bu nedenle insan kendini uzun gezilerde bazen çok mutsuz hisseder. Çabalamak ve direnerek mücadele etmek, insan doğasının en temel ihtiyacıdır. Rahat, keyif anlarıyla, bütünüyle yetinecek bir hareketsizlik, insan için pek mümkün değildir. Engelleri aşmak, İnsan varoluşunun en büyük zevkidir. Onun için daha iyi bir şey yoktur. Engeller, harekete geçmekte ve bir şeyler yapmakta olduğu gibi sırf maddi nitelikte de olabilir ya da öğrenmekte ve araştırmakta olduğu gibi düşünsel nitelikte de olabilir. Bunlarla mücadele edip zafer kazanmak insan varoluşunun en büyük zevkidir. Fırsatı yoksa elinden geldiğince yaratır. Bu durumda doğası onu bilinçsizce ya kavga aramaya, entrika kurmaya, üçkağıtçılık ya da başka kötülükler yapmaya zorlar. Hayat Kuralı No. 30 İnsanın çabalarının rehberi hayal gücünün imgeleri değil kavramlar olmalıdır. Genellikle bunun tersi olur. Özellikle gençken mutluluk hedefimiz, Çoğu kez ömrümüzün tamamı ya da yarısı boyunca hayalini kurduğumuz ama aslında şakacı hayaletlerden ibaret olan birkaç imge biçiminde sabit kalır. Zira bunlara ulaşınca hiçliğe karışıp kaybolurlar ve vaat ettikleri hiçbir şey yerine getirmediklerini görürüz. Ev, kent, kır hayatının münferit olayları, eve ve yaşanan çevreye ilişkin imgeler gibi bunlar böyledir. Her delinin kendi şapkası vardır. Sevilen kişinin imgesi de sıklıkla buna dahildir. Bu doğaldır zira açık olan tam da dolaysız olduğundan irademiz üzerinde kavramdan detayı değil salt geneli veren ve iradeyle sadece dolaylı yoldan bağlantılı olan soyut fikirden daha doğrudan bir etkiye sahiptir. Buna karşılık kavram aldatmaz. Her zaman yol gösterip bizi yönetir. Elbette bazı imgeler her zaman açıklanmaya ihtiyaç duyacaktır. Hayat kuralı No 31. Mutluluğumuzun en az onda dokusu yalnızca sağlıktan kaynaklanır. Zira neşeli bir ruh hali her şeyden önce sağlığa bağlıdır. Sağlık yerindeyse en elverişsiz, en düşmanca dış koşullar, hastalık durumunun endişeli noktaya getirdiği en mutlu koşullardan daha katlanılabilir görünür. İnsanın aynı şeyleri hastayken nasıl gördüğü ile sağlıklı ve neşeli bir gününde nasıl gördüğünü karşılaştırın. Bizi mutlu ya da mutsuz eden aslında deneyimle dışarıdan ilişkili şeyler değil bunları kavrama şeklimizdir. Ayrıca sağlık ve ona eşlik eden neşe her şeyin yerini alabilir fakat hiçbir şey onların yerini alamaz. Nihayetinde onlar olmadan dışarıdan gelen herhangi bir mutluluğun tadını çıkartmak mümkün değildir. Bu yüzden mutluluk hasta insan için mevcut değildir. Sağlık olduğunda her şey bir zevk kaynağıdır. Bu nedenle sağlıklı bir dilenci hasta bir kraldan daha mutludur. Şu halde insanların birbirlerine başka şeyler yerine her daim sağlık durumlarını sormaları ve esenlik dilemeleri sebepsiz değildir. Zira mutluluğun onda dokuzu budur. Sonuç olarak aptallıkların en büyüğü sağlığını feda etmektir. Her ne olursa olsun, iş için, eğitim için, şöhret için, terfi için, şehvet ve anlık zevkler için. Tersine ne var ne yoksa her zaman sağlığın ardından gelmelidir. Hayat Kuralı No. 32 Kişi geride bıraktığı hayatına bakıp da kaçırdığı mutluluğu, bitmek bilmeyen talihsizliği yani hayat labirentinde kaybolduğunu görünce kendini suçlamakta aşırıya kaçabilir. Oysa hayatımız hiç de bizim kendi eserimiz değildir. Nitekim iki faktörün bir takım olaylar dizisiyle kararlar dizisinin ürünüdür. Öyle ki her iki dizide de ufkumuz çok sınırlıdır ve kararlarımızı uzaktan tahmin edebilmek mümkün değildir. Olaylarıysa öngörme olasılığımız daha da azdır. Bilakis her iki dizide de yalnızca mevcut kararları ve olayları biliriz. Hedefimiz henüz uzaktayken dost doğru ama gidemememiz, yalnızca tahminler ve varsayımlarla yaklaşık olarak yönenebilmemiz bu yüzdendir. Yani bizi asıl hedefimize yaklaştırdığı umuduyla her an koşullar dairesinde karar vermek zorunda kalırız. Böylece mevcut koşullar ve asıl niyetlerimiz ayrı yönlere doğru çekilen iki kuvvetle karşılaştırılabilir ve buradan ortaya çıkan diyagonal bizim hayatımızdır. Hayat kuralı No 33. Hayat planlarımızda en sık hatta neredeyse zorunlu olarak dikkate almadığımız ve hiç hesaba katmadığımız şey zamanın bir saat bizde meydana getirdiği değişimlerdir. Elde ettiğimizde artık bize uygun olmayacak şeyler için didinip durmamız ya da bir işin farkına varmadan gücümüzü çalan hazırlık çalışmalarıyla yıllarımızı harcamamız bundandır. Hayat Kuralı No. 34 Çok mutsuz olmamanın en güvenli yolu çok mutlu olmayı istememektir. Yani zevk, mülk, paye, onur gibi taleplerin ölçülü düzeyde tutulmasıdır. Zira tam da mutluluk için çabalayıp mücadele etmek büyük talihsizlikleri kendine çeker. Fakat bu da akıllıca ve tavsiye edilebilir bir durumdur çünkü çok mutsuz olmak aslında çok kolaydır. Oysa çok mutlu olmak sadece zor değil aynı zamanda imkansızdır da. Mutluluğun özellikle pek çok gereklilik vasıtasıyla geniş bir temel üzerine inşa edilmesi uygun değildir. Böyle bir temel üzerine inşa edilen mutluluk çöker. Çünkü mutluluk binamız bu bakımdan geniş bir temel üzerinde sağlam bir şekilde kurulu olan diğer hepsine zıttır. Her türlü araçla ilgili talepleri olabildiğince mütevazi tutmak büyük talihsizliklerden kaçınmanın en güvenli yoludur. Zira pozitif mutluluk bir kuruntudur. Oysa acı gerçektir. Hayat Kuralı No. 35 Herkes farklı bir dünyada yaşar ve bu kafaların farklılığına göre değişkenlik gösterir. Buna göre dünya yoksul, boş, yalın ya da zengin, ilginç anlamlı olabilir. Kaderin, koşulların, çevrenin herkesin dünyasında yarattığı fark bile bundan daha az önemlidir. Üstelik ikincisi rastlantının ellerinde değişebilir. Oysa ilki doğa tarafından geri döndürülemez şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle kişinin hayatta iyi ya da kötü başına gelenin ne yaşadığının, nasıl algıladığından ve her türlü duyarlılık derecesinden çok daha az önemi vardır. Kişi çoğu zaman başka birinin hayatındaki bazı ilginç olaylar dolayısıyla onu haksız yere kıskanır. Duyarlılığı dolayısıyla o olaylar bu kişiye ilginç görünebilir. Bir dahinin başına gelen son derece ilginç bir olay, boş bir kafa için gündelik dünyanın yavan bir sahnesi olacaktır. Yine aynı şekilde melankolik biri için bir trajedi sahnesi soğuk ya da iyimser birine göre çok daha fazla şey ifade edecektir. Bu nedenle büyük ölçüde sağlığa bağlı olan neşeli, mutlu bir ruh halini ve sağlıklı bir zihni korumaya özen göstermeliyiz. Dışsal şeylere sahip olmayı daha az önemsemeliyiz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ödemonya'nın başında sahip olduklarımızın ve hayal ettiklerimizin Olduğumuz şey karşısında son derece tali şeyler olduğunu söylemiştim. Yalnızca bilinç durumu kalıcıdır ve sürekli olarak etkilidir. Geri kalan her şey yalnızca geçici etkiye sahiptir. Fakat zihnin irade üzerindeki hakimiyeti, ki irade hep çok acı çeker ama gerçek sevince neden olduğu nadirdir, servetin satın aldığı tüm o insanı oyalayan şeylerden çok daha fazlasını elde eden, Can sıkıntısını savan ve insanları kendi içinde zenginleştiren zihnin muazzam canlılığı ve kapasitesi, ayrıca akla uygun, memnun bir ruh hali, bütün bunlar çok önemli şeylerdir. Varoluşumuzun mutluluğu bakımından bilinç durumu kesinlikle en önemli şeydir. Zira dolaysız olan yalnızca bilinçtir, diğer her şey dolaylıdır, tamamıyla öyledir. Hayatımız bitkilerinki gibi bilinçsiz değil, bilinçli bir hayat olduğundan, yani esas ve daimi koşul olarak bir bilince sahip olduğundan, bu bilinç durumunun ve kusursuzluk derecesinin uygun ya da uygun olmayan bir hayat için en gerekli şey olduğu açıktır. Hayat Kuralı No. 36 daha önce de söylediğim gibi hayatımızın en rastlantısal olaylarının da arkasında duran gizli güçten ötürü her olayı gerekli olarak görmeye alışmamız gerekir. Kaderciliğin teskin edici bir yanı vardır ve esasında doğrudur. Bununla birlikte buradan çıkan sonuç karşı çıkılamaz biçimde salt nedensellik yasasıdır. Aslında olası olan her zaman sadece gerçekten olmuş ya da henüz olacak olandır. Fakat olasılığın alanı gerçekliğinkinden daha büyüktür. Bu kısmen sadece görünüşte böyledir. Zira kavram tek bir hamleyle bütün bir sonsuzluğu kapsar. Buna karşılık sonsuzluğun gerçekleştiği sonsuz zaman bize verilemez. Bu yüzden de tıpkı zaman gibi sonsuz olan gerçekliğin alanını tümüyle gözden kaçırırız. Daha küçük görünmesi bundandır. Kısmen de salt teorik bir olasılık söz konusudur. Yani şöyle olabilecek olan olasıdır. Fakat olabilecek olan kesin olarak olur. Çünkü aksi taktirde olamaz. Gerçeklik olasılığın öncülleri sağladığı bir sonun sonucudur. Hayat Kuralı No 37. Kötüm şey gerçekleştiğinde her şeyin başka türlü olabileceği düşüncesine de engel olmak gerekir. Kadercilik ki bundan bahsetmiştik. Dolaysız olarak iyi ama dolaylı olarak değil. Hayat kuralı No. 38 En büyük ve en sık rastlanan aptallıklardan biri hangi türden olursa olsun hayat için geniş kapsamlı düzenlemeler yapmaktır. Böyle şeyler için insanın baştan sona bütün hayatı hesaba katılır. Ne var ki pek az insan o noktaya ulaşır. Ayrıca insan o kadar uzun yaşasa bile hayat yine de planlar için kısadır. Zira gerçekleştirilmeleri sanılandan çok daha fazla zaman alır. Kaldı ki bunlar insana ilişkin her şey gibi başarısızlığa ve engellere o denli maruz kalırlar ki nadiren hedefe ulaşabilirler. Ve son olarak her şey elde edilmişse bu defada insanın bizzat yıllar içinde değiştiği ve çabalamak konusunda da zevk almak konusunda da hep aynı becerileri muhafaza etmediği hesaba katılmamıştır. İnsan hayatı boyunca çalışıp didindiği şeyden yaşlılıkta zevk alamaz. Bu denli zor eriştiği pozisyonu artık dolduramaz. Yani şeyler ona geç ulaşmıştır. Ya da tam tersi olur. Özel olarak çabalayıp elde etmek istediği şeylere o geç ulaşır. Zamanın değinisi değişmiştir. Yeni nesil eski şeylerle ilgilenmez. Başkaları kestirmeden giderek ondan önce davranmıştır. Niçin ruhunu zorluyorsun? Ebedi planlar için çok güçsüz. Karmina. Sık karşılaşılan bu hatanın nedeni, başından bakıldığında hayatın sonsuz, yolun sonundan bakıldığında ise son derece kısa görünmesi. Dolayısıyla düşülen doğal yanılgı budur. Elbette bu yanılgının iyi tarafı da vardır. Zira bu yanılgı olmaksızın büyük bir şeyin meydana gelmesi pek de mümkün değildir. Hayat Kuralı No 39. Doğan'ın zengin donattığı Kişinin kendi iç zenginliğinden keyif alabilmesi için özgür esin perisinden başka dışarıdan bir şeye ihtiyacı yoktur. Eğer sadece bunu alırsa ondan mutlusu olmaz. Ben'in bize ben olmayandan çok daha yakın olduğu kesindir. Dışsal olan her şey ben olmayandır ve öyle kalır. Sadece içsel olan bilinç ve bilinç durumu bendir. Ve refahımız ve sıkıntımız sadece onun içinde yer alır. Bu ben ve ben olmayan kavramları metafizik için fazlasıyla hamdır. Zira ben yalın değildir. Sadece ödenomoloji için yeterlidir. Hayat Kuralı No. 40 İnsanın neye sahip olduğunun ya da ne hayal ettiğinin kendisinin ne olduğundan daha az önem taşıması ödemonolojinin temel doğrusu olarak kalır. En büyük mutluluğu kişiliktir. İnsan her konuda esas olarak yalnızca kendisinden zevk alır. Benlik pek uygun değilse bütün zevkler safra tadı yayılmış bir ağızdaki lezzetli şarap gibidir. Acı ve can sıkıntısının insan mutluluğunun iki büyük düşmanı oluşundan dolayı doğa her ikisine karşı da kişiliğe koruma sağlamıştır. Acıya karşı bedensel olmaktan ziyade sıklıkla manevi olan acıya karşı Neşe ve can sıkıntısına karşı da akıl. Bununla birlikte ikisi birbiriyle akraba değildir. Hatta muhtemelen son derece bağdaşmazdır. Deha melankoliyle akrabadır. Aristoteles der ki bütün dahi insanlar melankoliktir. Çok neşeli misaçların zihinsel yetileri sadece yüzeyseldir. Demek oluyor ki insan doğası bu kötülüklerden birine karşı ne kadar iyi donatılmışsa diğerine karşı genelde o kadar kötü donatılmıştır. Hiçbir insan hayatı acıdan ya da can sıkıntısından azade değildir. Şu halde insanın esasen doğanın kendisini en iyi şekilde donattığı iki kötülükten birine maruz kalması kaderin özel bir takdiridir. Yani doğa neşenin bol olduğu yere katlanılsın diye çokça acı, Aklın bol olduğu yere ise bol bol boş eğlence gönderir. Fakat bunun tersi mümkün değildir. Zira akıl, acıyı çifte katlayarak misliyle hissettirir ve akıldan yoksun olmayan neşeli bir mizaç için yalnızlık ve uğraşsız eğlence büsbütün katlanılmazdır. Hayat Kuralı No. 41 Aristoteles, felsefi hayatı en mutlu hayat olarak tanımlar. Hayat kuralı No. 42 İnsanın sahip oldukları arasında öncelikle dostlar yer alır. Fakat bu kendine özgü bir sahiplik durumudur. Öyle ki sahip olan kişinin aynı ölçüde diğerinin sahipliğinde bulunması gerekir. Saksonya krallarına ait olan ve Morisburg Avşatosu'nda bulunan 17. yüzyıldan kalma bir ziyaretçi defterine bir asizade şöyle yazmıştır. Gerçek aşk, dayanıklı dostluk, Geri kalan her şey cehenneme. Hayat Kuralı No. 43 Genel olarak mutluluk üzerine okumaya değer ve güzel Aristoteles şöyle yazmıştır. Mutluluk kendine yetenlerindir. Mutluluk kolay değil, içimizde bulmak çok zor. Başka yerde bulmaksa imkansız. Hayat Kuralı No. 44 Mutlu bir varoluşun tamamı şöyle olacaktır. Salt nesnel açıdan bakıldığında ya da soğukkanlı ve olgun düşünüşle olmasına kesinlikle tercih edilecek bir var olur. Varoluşa dair böyle bir anlayıştan buna sırf ölüm korkusuyla değil kendi iyiliğimiz için bağlı olduğumuz sonucu çıkar. Nitekim buradan da bunun sonsuza kadar sürmesini istediğimiz sonucuna varırız. İnsan hayatının varoluşa dair böyle bir anlayışa uyup uymadığı bilindiği gibi benim felsefemin Olumsuzladığı bir sorudur. Bununla birlikte ödemonoloji bu sorunun kendiliğinden olumlanmasını gerektirir. Hayat Kuralı No. 45 Her gerçeklik yani gerçekleşen her mevcudiyet iki yarıdan sudaki oksijen ve hidrojeninki kadar gerekli ve özel bir bireşim halindeki nesne ve özneden oluşur. Nesnel yarının bütünüyle özdeş ama öznel yarının farklı olduğu ya da tam tersi durumlarda gerçeklik ya da mevcudiyet artık aynı değildir. Öznel yarının ruhsuz, kötü olduğu durumlarda en güzel ve en iyi nesnel yarı sadece kötü bir gerçeklik ve mevcudiyet sunabilir. Tıpkı kötü havada güzel bir yöre gibi ya da engebeli bir yüzey üzerine yerleştirilen kötü bir kamera gibi. Nesnel yarı kaderin elindedir ve değişkendir, öznel yarı kendimizdedir ve bu da esasen değişmezdir. Buradan anlaşılıyor ki çoğu zaman sadece kader ve sahip olduklarımız hesaba katılsa da mutluluğumuz aslında kim olduğumuza bizim bireyselliğimize bağlıdır. Kader düzelebilir ve yetingenlik ondan çok şey talep etmez. Fakat ahmak her zaman ahmaktır ve ruhsuz bir hödük sonsuza dek ruhsuz bir hödük olarak kalır. İsterse cennette çevresini huriler sarsın. En büyük mutluluk kişiliktir. Mutlu olma sanatı dinlediniz. Arthur Schopenhauer Son